Hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekilerini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.